Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve 12. dersin alıştırmalardan sonraki ilk kaide kısmı liyedhul hadihi lamul emri. Emir lamıdır. Li harfi emir lamıdır. Tedhulu alel fiilil mudarii ve teczimuhu <muzari> ile dahil olur. Muzarifi'nin başına gelir ve onu cezm eder, emir-i olduğu için cezm eder, emir ve nehiyin bir özelliği vardı biliyorsunuz emre delalet etsin diye sonu cezm olunurdu bu emir-i da başına bulunur muzarifi'nin sonunu cezm eder ve tufidul emra ve emri ifade eder yani muzari mânâ gider şimdiki zaman ve geniş zaman manası gider emre delaat eder Tedkülü ala fiilin gaybi ve mütekellimi. Gayib ve mütekellim fiile dahil olur. Nahwu li nijlis kullu talibin fi mekanihi. Li nijlis huna. İkinci cümlede o. Li nijlis mi anlıyor mu? Hani. Peki. Evet. Dedi ki gayib fiile de dahil olur, mütekellim fiile de dahil olur. Muhatap ile dahil olur mu? Olmaz. Çünkü emri hazır niğne yapılmıyordu. Değil mi? Emri hazırlığı yapılış başkaydı. Burada bahsedilenler ise emri gaib ve emri mütekellim. Emri hazır muhataba verilen. Emri gaib konuşan ve muhatabın dışındaki üçüncü şahıslara verilen. Emri mütekellim ise kişinin veya grubun kendisine vermesi ki buna emir değil de daha çok e, temenni deniyor. Ama emir sıgasıyla geliyor. Evet, e, gayibin başına geldiği zaman bunun ismi emri gayip olur. Örnek: Li'jlis. Kullu talibin fi mekanıhi. Her öğrenci mekanında yerinde otursun. Nasıl yapıyoruz? Muhatap zamirini değil de Gaib zamirini alıyoruz, onun başına e, emir-i dahil ediyoruz, sonunda emre-i cezm ediyoruz. Kullü talibin ise bu e, emre gaybin gaibin failidir. Emri hazırda fail neydi? Tahtında müstetir muhatap zamiri değil mi? Li Şimdi... neclis, benim kitabıma göre kuna, sizin kitabınıza göre meyan cümlesine girince Burada oturalım. Senin gene öyle birlikte oturalım, beraber oturalım. Emir muhataptır buna. Temenni ifadeler diyen dilciler de var. Daha çok bu makbul. Çünkü kişi kendine emir vermez. Şunu yapalım. Bu ne diye bir temenni de bulunur. Böyle bir ihtilaflı bir mevzu ancak yapılış kaydesi emir gayripli aynı. Başına emir -e laimi olmak üzere ni meksur, lam getirilir. Sonra emre emre delalitesinde cezmedilir. Li-eclis ne manaya gelir? Oturayım. Li-eclis oturalım. Evet. Lamul emri meksuratun. emir lamı meksurdur. Yani kesralıdır. Ve tusekkenu badeli vavi vel fai ve sümme vavdan, fadan ve sünmeden sonra da sakinleştirilir. Sakin yapılır okuma parçasından gelmişti. Şimdi aşağıdaki temarinde de zaten gelecek. Üzerinde o zaman duracağım. Şimdi geçiyorum. Temarino Alıştırmalar El evvelü istahirci mafil dersi min emseleti lâmil emri Emir lamının misallerinden derste olan şeylere çıkar. Ne kadar varsa derste onu yazacağız. Mesela li yedhul demişti. Değil mi? efendim li hep demişti li demişti li o ve evet ikincisi ayin la'mel el emri fi ma ti bit ha' bi şekle gelen şeylerde emir laamını tayin et belirle ve onu şekille harekete. harekele bunu niye söyledi hani yukarıda demişti ya laam emir laamı meksurdur vavdan, fadan ve sonra da sakin olur diye bu manada onu harekete dedi. Yoksa emirlamı e, yalan geldiği zaman hep kesir aldır, değişmez. Birinci cümleyi okuyalım. li <gülüyor> hep iltikai sakinliğinden dolayı li yezhebit tülla ile ilel müdiri vel yerci'u badem mukabeletihi yeni öğrenciler müdüre gitsin, vavdan fadan müsümbeden sonra emir-i la'mı sakin yapıla demişti vel-yer-ci-u diye okuduk dikkat edin oraya vel-yer-ci-u değil bu kısmın manası ise onunla görüştükten sonra dönsünler yeni öğrenciler müdüre gitsin fiilden sonra cem fail zikredildiği için müfret sigale geldi li-yez-hebu değil li-yez-heb diye geldi dikkat ediyoruz oraya li-yer-ci-u'dan sonra Fiilden sonra fail zikredilmediği için Cem sigayla geldi ona dikkat edin. Yerci'u vade mukabeletihi Onunla görüştükten, karşılaşıp görüştükten sonra dönsünler. Harekelemesi de böyle. Liyazhep'teki lillamı kesraladık. Ancak vavdan sonra geleni sakin yaptık. Evet. Liyaktubu tullabul ecbibete bil hıbril ezrağı evül esvedi Öğrenciler, cevapları mavi veya siyah dolma kalemle yazsın. Kalemin hıbrı dolma kalemdi. Kalemi burada gizledi. Hıbrı dolma kalem manasında. Ezrak, mavi. Esvet, siyah. Mavi veya siyah dolma kalemle öğrenciler ödevi yazsın. 3. cümle: Linad habb lil maktabati vel nakra'u es-suhufa vel mazallati. Kütüphaneye gidelim ve gazeteler ve dergileri okuyalım. Ne okur kullu talib in hadha't-dersa vel yektub Her öğrenci bu dersi okusun ve onu yazsın. Li yusaid tullabul kudamad tullabel cudu Eski öğrenciler yeni öğrencilere yardım etsin. Liye ba külüvahedin fi mekanihi her birisi mekanında kalsın bakıyorsun kalsın. Li nejlisil ane fil hadiygati sunbel nez hep ilermezci Burada da sunbelen sona geldi. Summal nazhab. Şimdi bahçede oturalım, sonra mescide gidelim. Emir lamı kesralı, vavdan sonra gelirse, fa'dan sonra gelirse veya sinmeden sonra gelirse onunla birleştim sakin hep. Evet. 3. alıştırma: Edhil lam el-emri alel af'al latiyeti ve bitha emir lahmını gelen fiillere dahil et ve şekille onları harekele. yadkhulu yadkhul li yadkhul yakra ve yektubu güzel li yakra ve yektub. yeklu onu da yapalım. li yekul yerka ve yescudu li yerka Aliyaz Çud, Aliyaz Çud güzel. Ne bravo. Linenem. Evet. Neç huna ve nakral Qur'an'e. Linç ilis huna. Bel nakra. İletişim sahinden dolayı bel nakra il Qur'an'e. Evet. Yızbûna. Gidiyorlar. Gitsinler niyet hebu. Sonun cezmi nasıl olacak? Ref alametin. Onun ile olacak. Evet. Yemşi yürüyor. Sonu hasfi edilecek. Yemşi yürüsün. Ne güzel. Fal güzel. Fadan sonra ne yapacaktı Binleştecek. Fal ne kul? Yekul? Yekul? Evet. yensa yebi'u ned'u ve yeşter'i de siz yapın. Dört hati hamfette emsiletin li emri fi cümelin müfidetin emir lâmı için faydalı bir cümle içinde beş misal getir. Beş tane cümle yapacağız ve bunların içerisinde emir lâmını kullanacağız. Haidenin ikinci kısmı birincisini okumuştuk liyed onun devamı niteliğinde sebga enderesde den dahilete ala filil muhatabı muhatap fiili üzerine lai nahiye nehi dahil oluşunu öğrenmen geçmişti sabi konuştu geçmişti bunu daha önce görmüştüm burada ne diyorduk ne diyorduk biz nehi lası diyorduk ve nehi dahil olduğumuz ayıflanen diyorduk Nehi hazır evet. Muhataba verilen nehi yasaklama diyorduk. Nahvu ya Ahmetu la tel fil fasli. Ey Ahmet sınıfta oynama. La tel ab. Nehi hazır. Ya ihvanu la tezhebu ilal met'ami qables saat il vahideti. Ey e, kardeşler saat birden önce e, yemekhaneye gitmeyin. La tezhebu Nehilası, ya amine Allah ey amine burada oturma, La tecellisiy, tecellisiy neden, La tecellisiy, ya kavatu la teftah ne de, ey kız kardeşler, pencereleri açmayın cümlesinde de teftah ne, mebni olduğu için sonunu değiştirmemişti, la, nehilası öyle kalmıştı. Bunların hepsinde dir, muhatap. Siga'nın başına dahil edilmiş. Nehi ilahasıydı. Nehi hazır diyesinden diyorduk. Evet. Devam ediyoruz. Ve tedhulu nahiyetu ala fi'lil gai'bi eydan. Nehi lası, aynı şekilde gai'b fiile de dahil olur. Muhataba dahil olduğu gibi gai'be de dahil olur. Bunun ismi de <gülüyor> nehi gai'b olur. Emre gai'bin olumsuzu nehi gai'b olur. Nahvu la yahruc ehadukum minel fasli sizden birisi veya hiçbiriniz sınıftan çıkmasın <gülüyor> la yakhruc ehadukum emir gayb lamı gibi manayı emre çevirir emrin neyini olumsuzuna çevirir ve sonunda cazm eder temarinu edbit bis şeklil efalel atiyete bade len nahiyeti fima yedih Gelen şeylerde, nehi-lâsından sonra gelen fiilleri şekille hareketler. La yedhul ehadukumul fasle fi etnâid ders. Sizden birisi veya biriniz ders esnasında sınıfa girmesin. Nasıl hareket edeceğiz? nehi sonra gelen fiili? La yedhul. La La yadrib ba'dukun ba'dan. Bazınız, bazınıza, bir kısmınız, bir kısmınıza la yadrib. Vurmasın. La tedhulil camiate seyyaretul ucreti. Üniversiteye ücretli otomobil. Yani taksi girmesin. La tedhul. Niye tedhul geldi? Yedhul değil de tedhul. Onun faili kim? Seyyare, mühendis. <gülüyor> ondan dolayı, evet. لَا يَكْتُبْ اَحَدٌ عَلَى السَّبُّرَةِ gayri اِذْنِ الْمُدَرِّسِ Öğretmenin izni gayr olmaksızın tahtaya hiç kimse yazmasın. لَا tulabul اَتُلَّابُ bil بِالْحِبْرِ الْاَحْمَرِ Öğrenciler kırmızı dolma kalemle ödevleri yazmasın. La ye'kul ehadun bishimali, hiç kimse hiç kimse sol ile yemesin. Yani sol elle. Şimal deyince sol taraf ve sol elle kastetilir. Hiç kimse sol elle yemesin. La ye'kul. La ye'kul ehadunul mecellati haricel mektebeti. Hiç kimse kütüphanenin dışına dergiyi götürmesin. Çıkarmasın veya La yez ehadun min ehadin, hiç kimse bir başkasıyla alay etmesin. La har kar kavmun min kavmin diye gelir ayet Hiç kimse başka bir kavmle alay etmesin. Sakhrayez karu min ile alay etmek. La tesub be ehadukum ekhahul muslima. Hiçbiriniz Müslüman kardeşine sövmesin. De, la'dan sonra gelen fiili nasıl hareket ederiz? Mudav fiillerin emirleri nasıl oluyordu? La-i subbe olacak. Emri nasıldır bunun? Subbe. Değil mi? Subbe. Emri subbe. La-i Devam. La-i yense ehadun cevaze seferihî. Hiç kimse sefer cevazını unutmasın. Cevaz-ı sefer pasaport demek. La yegul li ehadun fil müstakbeli inni nesitul kitab evet deftere Hiç kimse gelecekte bana muhakkak ki ben kitabı veya defteri unuttum demesin. La yegul demesin li bana ehadun hiç kimse demesin. Fil müstakbeli gelecekte bundan sonra ne demesin? İnni nisiyetul kitabe evi deftere. Ben kitabı veya defteri unuttum demesin. An Umera Ömer'e radıyallahu anhuma. ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme gali İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tusafiril meratu selâfete eyyâmin illâ me'azî mahremin. Bu hadisi Bukhari rahimahullah rivayet etti. Buyurdu ki Resul-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bir kadın mahremiyle birlikte olması dışında üç gün yolculuk yapmasın. Bunu başka nasıl tercüme edebiliriz? Bir kadın mahremiyle birlikte olması dışında üç gün yolculuk yapmasın. Üç günlük yola gitmesin yani. Mahremi kimdir? Babasıdır, Kocanın, erkek kardeştir, kocasıdır, oğlu, dayısıdır, oğludur, oğlu. ilahir nikahken düşmeyen kimselerdir. Bu haramdır. Buradaki hükmü anlayalım. Bir kadının hatta başka rivayette de bir günlük yol diye de gelir. Bir kadının bir günlük olan mahremsizlik mesela yasaklanmıştır haramdır. İkinci hadis ve 13. cümle, an ebi Hureyre teya radiyallahu anhu Anne Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam'a galen. Ebü Hureyre radıyallahu anh'tan Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam şöyle buyurdu: "La yemnao, jarun jarhu, en yagrize, khashbehu, fi jidarhi." Mutfagın leyhi müttefakun aleyhü olarak rivayet edildi. Yani Buhari ve Müslim ittifakan rivayet etti. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem car komşu carahu komşusunu fi cidarihi duvarında en yağrize haşebehu tahta dikmesini menetmesin, etmesin, engellemesin. Yagriz dikmek haşebe tahta odun tahta kereste, cidar duvar bir komşu, komşusunu duvarına, tahta dikmekten menetmesin etmesin, engellemesin. Bahçe duvarı yükseltilir ya, evet. işte mesela çamaşrı asmak için şey yükseltecek, şardak yapacak mesela. Onu engellemesin. Benim bildiğim o. Yani anladığım bildiğim o ama başka bir şey de olabilir. Evet. Yani her nasılsa, her nasılsa önemli değil. Duvara komşun, seninle kendisinin arasındaki duvara bir şey dikmek, yükseltmek istiyorsa veya dayamak istiyorsa ona komşu engel olmasın. halim. alim. Evet. İkinci alıştırma Efsani emame kulli cümletin fîmâ yeti fîalun Gelen şeylerde e, her bir cümlenin önünde muzâri bir fiil var. dahu fil ferâgî mesbûgan bilennâhiyeti vadbit âhirehû bu parantez içindeki muzâri fiili laim nahiye mesbuk olmuş şekilde yani başına nehi dahil olmuş şekilde boşluğa koy ve onun sonunu harekele örnek nokta nokta ehadukum fit tariqı sizden biri yolda yecilis parantez cümle yecilis ilâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâh <gülüyor> La yeclis ehadu yani, evet. Ne yaptık? Parantezlerdeki muzafferimin başına nehil asındı, dahil ettik ve sonunu ne yaptık? Hareketledik. La yedlis. <gülüyor> <gülüyor> Ay müslem. <gülüyor> <gülüyor> Siz emirli yolda oturmasınlar. Alıştırmayı anladık mı? Bir tane daha yapalım. On cümle varmış toplam. Ehadun Babel fasli, kable en yerin nel ceresu? Yeftah o da parantez içerisindeki fiil. Yani hiç kimse zilin çalmasından önce sınıfın kapısını aç, aç. açmasın. Ya. La Ye. yeftah. Bir tane daha yapalım. Niel yevme ehadun parantez içerisindeki fiil yezuru. yezuru. Lā yazur ni değil mi? La yazurun yani yevme ahadun. Bugün hiç kimse beni ziyaret etmesin. Yezuru ne oldu? Ni ile yezur. Yezura dönüştü. Evet diğerlerini okuyup geçiyorum. Ehadun fil fasli. Parantez içerisinde fil ise yenam. Hiç kimse sınıfta yenam yapmasın. Ehadun fil fasli bādal ḥasate l'ahireti yebqā. Son hıssadan, son bölümden sonra sınıfta hiç kimse yebka yapmasın. Altıncı cümle Ez zuvvaru indel meridi min rub is saatin. Parantez içerisindeki cümle su. Tamam. Zuvvarı ziyaretçi. Avvaat da hasta ziyareti yapan demek. Ziyaretçiler, sizdekine göre hasta ziyaretçileri hastanın yanında çeyrek saatten daha çok oturmaz. Evet diyeceksiniz. At-tullabu ga'atal imtihani qabla as-saati as-sabi'ati ve nokta nokta minha qabla as-saati as-saminati. Parantezli cümlelerde birinci kısma yedhul, ikinci kısma yaḫrujunu koyacağız. Öğrenciler saat 7'den e, önce imtihan salonuna yedhul ve Oradan minha, oradan saat sekizden önce yahrucu. Sekiz bağıdukum min bağdinin yas haru. Min ile geldi. Bazınız, bazsına, bazsila. Evet. Ehadun savtehu fil mescidi. (parantez fiil fil yer yer Herhangi biri sesini mescitte yüksatmaz. Et talibatu isma ehunne fi defateri icabeti. Tek tu bu. Bayan öğrenciler icabet kabul defterlerine isimlerini yazmasın.